Kardeşler en korkunç Bidatlerden birisi de ki Çılgın bidatlerden birisi insanların Din üzerinden Tartışmalarıdır Doğru Veya yanlış din üzerinden Tartışma yoktur Herkes doğru bildiğini Yapar merak eden Öğrenir ama Çıkıp da televizyonlarda Gazete köşelerinde seninki şöyleydi benimki böyle sen biliyor musun filanca hazretleri ne buyurmuştu sen biliyor musun filanca nasıl yapmıştı diye kamuya mal olacak şekilde din tartışması kahvede çay ocağında oturup ashabı kiramın büyüklerinin bile konuşmaktan çekindikleri meseleleri bir fatihayı tecvid hatası olmadan okuyamayacak kadar cahil insanların konuşması vahim bir şey Enes bin Malik radıyallahu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asrı bitmeden o da vefat etmiş yani bir asır geçmemişti bir gün böyle din konusunda asıp savuranları görmüş sonra da onlara demiş ki bakın demiş Ömer yani Ömer bin Hattab Ashabı Bedri toplasa Ashabı Bedir demek 300 tane 310 tane sahabi bedre katıldılar Allah onlar için ne buyurdu geçmiş geleceğiniz her şeyinizi affettim dedi. Böyle garantili Müslümanlar. O yüzden onlar her biri vefat edinceye kadar ümmetin alimi büyük kabul edildiler. Garanti temiz adam. Kalbi temiz diyorlar ya, kalpleri temiz adamlar. Diyor ki Ömer bin Hattab ashabı Bedri toplasa bu soruları onlara sorsa ağızlarını açamazlardı. Büyük meseleler bunlar diye. Maşallah ne cesaret sizde diyor. Ne cesaret? İslam'da şöyle olmalı. Böyle olmalı mübarek. Allame-i Cihan ne konuşuyor ya? Ne konuşuyor ya? Öyle 4 mezhep yetmiyor adama. 40 mezhebe göre serbest. Cahil cesur olurmuş. Deriyede her gün bayram yaşatılırmış. Din üzerinden bu şekilde konuşmalar cürættir. Bunlar bid'attır Çünkü bid'at dine sonradan sokulan şey demektir. Ashab Bu dinin ilk nesli Mübarek nesil Bedir halkı bile o Bedir'e katılmış Meleklerle beraber oturmuş insanlar bile Oturup Şöyle düşünüyoruz bu konuda demeye cesaret edemediler Allah'tan korktular Çünkü din bu Din Allah'ın kardeşim Kimsenin yasası kasası değil ki Allah'ın bu din Allah'tan başkası nasıl konuşur Peygamber aleyhisselam bile din hakkında bir şey konuşmadı. Allah'ın konuşturduklarını söyledi sadece. Bid'at kardeşler, önceki dinlerin kaldırılış gerekçesidir. Ama, bu dinin kaldırılma ihtimali yoktur. Bid'at ilavelerle insanlar, belki bir süre yaşayacaklar, kendi kendilerini oyalayacaklar. Bu hadis midir, değil midir, bunu Resulullah bunu Enes İbni Malik yaptı mı yapmadı mı diye belki sormayacaklar. Ama peygamber tutkunu dinin aslına hayran bir nesil kıyamete kadar kalkmayacaktır. Çünkü bu ne? din Allah'ın garantisindedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.